Profesör Doktor İhlan İhsan Fazlaoğlu hikayeyi yeni baştan yazmak İslam temel dönümünde felsefe bilim macerası üzerine konulu konferans takip Başlamadan önce tekrar bu eni bir ortamı sağlayan bunu faaliyete geçer ismini bildiğimiz ve bildiğimiz gördüğünüz gibi yöntemleri teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de bir sohbet diyelim artık konferanstan çıktı bu biraz. Muhabbet ortamı konferans biraz daha resmiymişir. Şey. Böyle bir e, sohbet etmemi talep eden e, Sayın Müzeli'ne değerli çalışma arkadaşına teşekkür ediyorum. Şimdi ne e, anlatabiliriz Bayrık'ta? Bu tür konferansları böyle gelişi güzel seçmekte de herhangi bir vazifeyi baştan salmak adına değil de ne tür bir cümle kurabiliriz kalıcı bir cümle kurabiliriz diye düşününce sanat, edebiyat ee, başlığını buraya göre kurduk. Burada hikayenin yeni baştan yazmak. İslam temelinde felsefini, hariklerin macerası üzerine. Bir kadar da macera biraz farklı yazıldı. Bir macera var. Serbizeş anlamında bir de macera. Macera bir olgun olayın kurallığı yatıncası ile modus operandisi anlamında. Yani herhangi bir olgunun ya da olayın idrak seviyesinde hangi tertip üzere, hangi nizam üzere idrak edebilecek. Şimdi burada esas olan bizim, İslam medeniyetine ve İslam medeniyetinin çok önemli bir üyesi olan Türk medeniyetine ilişkin anlatımızın yani hikayemizin bir modus operandesi var mı? Bir düzenli tertibi, yani klasik tabirle, klasik tipçinin tabiriyle ala tariki celal yani akış şeması tarihte belirne bir mekan ve zamanda hangi yapılar üzerinden ceylan edip oluştura dair bir tasavvurumuz var. Şimdi hikaye kelimesi burada anahtar bir oynuyor. Hikaye esas itibariyle bari. Anlamı taklit etmek, bilçine benzemek. Şimdi, dolayısıyla bir milletin hikayesi aynı zamanda neye benzemek istediğini de bize verir. Yani dinlediğimiz hikayeler. Biz buna anlatı diyelim. Aslında bizim, mesela Dede Korkut hikayeleriyle büyüyorsak, neye benzemek istediğimizi bize o verir. Ama herhangi bir coğrafyada, Batı Doğu fark etmez, Çin Maçın fark etmez bir hikayeyle büyüyorsak, bu siyasi tarihimize ilişkin hikaye olabilir, bilim tarihimize, düşünce tarihimize, sanat tarihimize ait bir hikaye olabilir. Hangi hikayelerle büyüyorsak, aslında o hikayelerin temsil ettiği, Dünyaya benzeme istememiz, onu taklit etmek istememizle alakalıdır. Şimdi bilgi iki türlüdür. Bir nazari teorik bilgi, bu akademi de üretilir. Bir de bu akademik bilginin toplumsallaşması, kamusallaşması yani hikayeleştirilmesi, anlatıya dökülmesi anlamına gelir. Şimdi burada anlatı kelimesi de son derece önemli bir şeydir. Bir şeyi anlatabilmeniz için kelimenin kökünün inlediği şeye bakmamız lazım. Anılarımızın olması lazım. Anısı olan anlar ve anlatır. Ve anlar. Anımız yoksa, anı yani geçmişe ilişkin bir olgu ve olay hakkında tecrübemiz yoksa, hafızamız yok demektir. Hafızamız yoksa, herhangi bir konuda, bir anlatıda bulunamayız. Bir hikayede bulunamayız demektir. O açıdan, anlatılarımız, hikayelerimiz, zannedildiğinin tersine son derece ciddi olaylardır. Türkiye'de ortalama bir bilginin, kamusal bir bilginin, toplumsal bir bilginin dayandığı anlatılar nelerdir? Mesela bilim tarihinde diyelim herhangi bir örnek vermek istediğimiz aklımıza ne gelir? Newton, Einstein, Heisenberg, David Hilbert, değil mi? Mesela hiç kimse Cemalettin Türkistani, Kemalettin, Farisi, Nasrettin Tusi, Kadızade, Rumi'yi hatırlamaz. Ya da çok iyi bir şey yaptığımız zaman, iyi futbol oynayan birine Maradona gibi oynadı deriz. Değil mi? Fazla derin düşününen Nietzsche gibi düşünüyor deriz. Semtettin Semerkand'i gibi düşündü, Ali Kuşçu gibi düşünüyor, Takihettin Rası gibi düşünüyor demeyiz. Biraz önce dedim, kahramanlar olmayan bir milletiz. Sadece askeri ya da siyasi kahramanlar bir milleti varkılmaz. Onlar gereklidir ama yeterli değildir. Bunun nedeni, sahip olduğumuz anlatıların, çok çeşitli alanlara ilişkin anlatılarımızın Eksik olmasıyla alakalıdır. Anlatılar bir milletin güzergahını, yönünü, macerasını belirler. Peki anlatıların bu kadar etkin olmasının nedeni nedir? Çünkü anlatılar sebepsizdir. Bize herhangi bir sebep vermezler. Belirli bir kurgu üzerinde yapıldıkları için. Onun için klasik geleneğimizde mesela diyelim ki Meraga Matematik Astronomi Okulu'nun kurucusu Nasrettin Tuğsi'nin yazdığı Astronomi kitabının girişinde ben bu eseri hikaye tarzında yazdım der. Şimdi bilimsel bir metin hikaye tarzında yazılır mı? Yazılır. Ne demektir o? Herhangi bir kanıt, ispat, argümentatif bir düşünce, analitik bir düşünce kullanmadım, olayı serimledim. Bu bilginin toplumsallaşması, büyük kitlelerin o bilgili muhatap olması için olmazsa olmaz bir koşuldur. Çünkü derinlemesine, analitik bir bilgiyi ya da ispata, kanıta dayalı bir bilgiyi herkes, yüksek bilgi olduğu için herkes ona dahil olamaz. Gayet bu doğaldır. O açıdan Türkiye'de herhangi bir konuyu özellikle konferanslarımda eleştirirken bazı akademisyen hocalarımız hemen ya biz de mi dediklerinde onlara şunu söylüyorum. Ben uzmanlara kastetmiyorum. Bir milletin kültürü uzmanlarına bırakılamaz. Biz Çin medeniyetini çalışmıyoruz kardeşim. Çin medeniyeti uzmanı olabilir birimiz. Bak Türk medeniyetinin ve bu medeniyetin parçası olan İslam medeniyetinin herhangi bir başarısı ya da herhangi bir anlatısı uzmanların eline bırakılamaz. Bu genel kültürün parçası haline gelmeli. Benim gencim herhangi bir Olay, bir alan aklına geldiğinde oraya ilişkinin azından 5-10 tane isim atında var. Ekmelettin Bağberti kültürümüzün bir parçası mıdır? Bunu birkaç kişinin bilmesi, uzmanların bilmesi, bundan eserlerinin edisyon, Kritin yapılıp tercüme edilmesi yeterli değil. Ekmelettin Bağberti Bayburt kimliğinin neresindedir? Hadi Ekmelettin Bağberti diyelim ki teorik bir insan, dil felsefecisi, mantıkçı, büyük bir kelamcı filozof. Dede Korkut nerededir acaba? Dede Kortuk bizim için bir yabancı mıdır yoksa tanıdık biri midir? Bence çok tanıdık biri değil. Dolayısıyla anlatıları hafife almamamız gerekiyor. Şimdi peki içinde yaşadığımız anlatılar bize nereden geliyor? Tamamen e, dışarıdan verilen anlatılar. Bu dışarıyı yalnız çok iyi vurgulamam lazım. Çünkü genelde Türkiye'de batı eleştirisi modadır. Halbuki anlatılar sadece batıdan değil biz kendimize ilişkin anlatıları Mısır'dan da devşiriyoruz İran'dan da devşiriyoruz İslam Abart'tan da de devşiriyoruz oradaki anlatıların değersiz olduğu anlamına gelmez ama onlar benim anlatım değil yani sadece Moskova'yı Paris'i Londra'yı Berlin'i ya da Washington'ı eleştirmek değil bu toprakların anlatıları bu toprakların masalları bu toprakların efsanelerine yabancıyız bu toprakların tarihsel tecrübesine yabancıyız kastettiğim o yoksa batıdan geldi doğudan geldiği meselesi değil Onları bileceğiz elbette özellikle yüksek dereceli bilgi üreten akademisyenler her türlü bilginin üretildiği coğrafyalarla irtibatlı olacaklar. Ama neticede büyük ölçekte kamusal ölçekte gençlerimizin zihnimizin yüzleceği havuz bizatihi benim ürettiğim masalların, efsanelerin ya da anlatıların e, oluşturduğu havuz olmalı diye düşünüyoruz. Şimdi burayı belirledikten sonra şunu açıkça söyleyelim taklit bilinci eşlik etmediği bir davranıştır. Büyük kitleler genelde bilinçli davranmazlar. Buradaki bilinci yüksek bilginin verdiği bilinç olarak söylüyorum. Bir gençten siz her konuda e, bilincin eşlik ettiği bir davranış bekleyemezsiniz. Anlatılar çünkü insanlara o yüksek bilginin aşağıya süzülmesi olduğu için e, günlük hayatını olgu olayları ele alırken vereceği yargıları oluştururken kullandığı referans noktalarıdır. Onların ayrıntılarına girmez. Çünkü o zaten yüksek dereceli, yüksek bilgi üreten akademisyenler, ilim adamları tarafından yapılmıştır. Peki bu anlatılar nasıl anlatıldı? Yani şunu söylemek istiyorum. Başkalarının yazdığı hikayelerde yaşıyoruz. Başkalarının yazdığı hikayelerde figuranız, Figüranlığı kabul ettik, benimsedik. Halbuki tanımlama, ad verme bir güçtür. ad İngilizce biliyorsunuz neyin kelimesinden gelir? no kelimesinden Yunanca'ya kadar gider, sınır demektir. Arapçadaki isim de sınır demektir. Ad veren sınır koyar. Ad veren belirler tayin eder. Ad verme gücünü kaybeden kültür başkaları tarafından adlandırılır, buna mahkum kılınır. Şimdi bizim önemli problemimiz, kişisel kanaatim, bu ad verme gücünü ihmal edip, hatta iptal edip, Büyük oranda başkalarının bizim için yazdığı hikayelerde rol almayı, figüran olmayı benimsemek ve kanılamakla alakalıdır. Batı medeniyeti ya da başka bir medeniyettir. Özellikle tabi Batı burada baskın bir kültür olduğu için atıf yapıyoruz. İslam medeniyetini ve onun bir üyesi olan Türk medeniyetini muhteşem bir mazi ama geleceği olmayan. Yani şöyle formül edebiliriz. gireceği olmayan muhteşem bir geçmiş olarak anlatıyor. Ve öyle bir anlatıyor ki ya Yunanın Helenistik dünyanın bir devamı oraya indirgemeye çalışıyor ya da bat, Batı medeniyeti 15. 16. yüzyılda yükselirken oraya yaptığı bir etki. Oraya etkileyen bir unsur. Kendi başına hiçbir değeri yok. Ve biz bunu karımsamış vaziyetteyiz. Yani kendimizle ilgili kanaatimiz, ya yani böyle bir şey olabilir mi? Sen kimsin diye birine sorduklarında ben falanca etki eden adamım diye kendini tanımlamazlar herhalde değil mi? Ben falancayım. Şurada çalışıyorum. Kendine ilişkin bir tasavvur oluşturur karşısında. Biz kendimizi ya niye devam ettirdiğimiz açısından ya da neye etki ettiğimiz açısından tanımlıyoruz. Bu bizim özgüvenimizde, kimliğimizi inşa etmediği büyük sıkıntılar yaratıyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken ilk şey hikayemizi kendimiz yazmamız ve bu hikaye içerisinde rolümüzü son derece iyi bir şekilde tahmin etmemiz. Burada övgü ve sövgü ile iş yapalım demiyorum. Olanı var, olmayanı Varı yok, yoku var göstermeyelim şüphesiz. Bilimsel metodoloji çerçevesi içerisinde bunları yazalım. Dıkı dık tarih yapmayalım. Çünkü övgü ve sövgü cehaletin iki yüzüdür. Ne övgüyle ne sövgüyle iş yapamayız. Sadece bilgiyle iş yapabiliriz. Bilgiden bahsediyorum. Şimdi bir şeyi bilebilmek için, bir anlatıyı bilinçli bir hale getirebilmek için yapılması gereken en önemli şey, bir anlatıyı oluşturan temel kavramları, yine temele geldik sayın hocam görüyorsunuz, bir Karadenizli olarak temeli zikretmeden olmuyor. Temel kavramları, temel önermeleri, bu anlatının hangi sorunları ve soruları çözmek için üretildiği ve ne tür cevaplar verdiği. Bu dört aşamayı ele almak zorundayız. Bugün kullandığımız, diyelim ki Gazali'den sonra İslam medeniyeti gerilemiştir anlatısının hangi temel kavramlara dayandığı, hangi temel önermelere dayandığı, ...ne tür soru ve sorunları çözmek için üretildiği ve ne tür cevaplar verdiği. Dolayısıyla ne işe yaradığını çözülmememiz lazım. Eğer önümüze konulmuş herhangi bir anlatıyı bu kavramsal şama içerisinde idrak edersek... ...onu hemen analiz etmiş, dolayısıyla idrake konu kılmış oluruz ve küb yutmayız artık. Gazani'den sonra İslam medeniyetinin gerilediği tezi 19. yüzyılda üretilmiş bir İngiliz tezidir. Arapların Türklerden kopartılması için geliştirilmiştir... İslam medeniyeti Arapların döneminde muazzam bir medeniyetti ama Türkler, barbar Türkler gelince bu medeniyeti yıktılar ve bunun da meşruiyetini Gazali denilen kişi sağladı demek içindir mesela. Bu izlen içine gelir ama biz bunu kanık sayıp bunun üzerinden kendi medeniyeti izrak ettiğimizde çok büyük bir yanlış yaparız. Bizim durumumuz bir ayna karşısında gömleğini ilikleyen insanın düğmenin sırasını saçlamış insanlara benziyor. Yanlış yeri iletliyoruz. Buraya bakacağına aynaya bakıp ayna yeniştiriyoruz. Ayna yanlış gösteriyor bizi diyoruz. Halbuki gerçeklikteki durumu tasvirle temsil etmede problemimiz var. Bunu yapabilmenin tek yolu var. Kendi gerçekliğimize kendimiz yönelmemiz, aradaki tüm anlatıları ortadan çıkartmamız lazım. Düşünmeye cesaret etmemiz gerekiyor. Kendimiz, başkalarından bu başkadan ihmal etmek anlamına gelmez. Elbette dünyada, ben de 4 yıl çalıştım yurt dışında, elbette dünyada bizim tarihimize ilişkin çok önemli çalışmalar ve insanlar var. Ama bu insanların kavramsal şemalarını, temel önermelerini, soru ve sorunlarını ve ürettikleri cevapları sıkı bir çözümlemeye, sıkı bir süzgece tabi tutmamız gerekiyor. Şimdi bu anlatılır mesela bize verdiği önemli bir önerme. İslam medeniyetinde felsefe bilim hayatı tercümelerle başlamıştır. Hangi medeniyette tercümelerle düşünce felsefe bilim hayatı başlar ya? Böyle bir medeniyet var mı tarihte? Varsa o zaman tercüme yapalım. Oturalım Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekli insanları görevlendirsin. Kuantum fiziğini, uzay teknolojisine, gen teknolojisine neyse nice, ait kitapları tercüme edelim. Bilim devrimi yapalım. Bu mümkün mü? Tanzımattan beri yapıyoruz. Hiçbir medeniyette ya da hiçbir kültür medenileşer, medenileşirken tercüme hareketiyle başlamamıştır. Tercümeler yolda olmuş, soruları olan, arayışı olan, yöntemi olan bir kültürü beslemek için yapılan bir harekettir. Besleyici bir tarafı vardır. Mesela bunu da biz kanıksadık. Tüm İslam medeniyeti felsefenin tarih çalışmalarında tercümelerle başlatıyoruz. Nasıl Bugün ben bir gence kuantum fiziği ile bir metin versen bunu tercüme edebilir mi? Dil bilse bile, konuyu bilmiyorsan. Peki biz İslam medeni yapılmış tercümelerden 5-10 tane günümüze gelmiş metin var. yani ki Batlamyus'un Almacası adlı teorik astronomi kitabının tercümesini elimizde. Bunun konusunu ne zaman anladılar? Terimleri ne zaman öğrettiler? Bunu nasıl tercüme ettiler? Çünkü birebir tercüme bu ve son derece nüfuz edilmiş bir tercüme. Şimdi bu açıdan İslam Medeniyeti'nin hikayesini yeniden yazmamız gerekiyor. İslam Medeniyeti anlayabilmek için öncelikle şunu bilmemizdir. İslam basit anlamıyla bir religion, ana dilimizdeki ifadesiyle bir religion değildir, bir din değildir, bir akide değildir, basit anlamıyla. İslam medeniyeti bir hayat görüşüdür. İslam Medeniyeti'nin tarihi başardığı önemli bir şey, tevhidi bir akide olmaktan çıkartıp, aklın ve metafiziğin ilke kez haline Bir kere bunu bir kenara koyalım. Yahudilik bunu yapamadı, Hristiyanlık bunu yapamadı, Taoizm bunu yapamadı. Onlar da muvahittir. Tevhid inancına sahiptirler. Ama hiçbir akide, din sistem, tevhidi aklın ilkesi, metafizik düşünce ilkesi haline getirip bunu buradan hareket ederek düşünmeyi beceremedi. İslam'ın yaptığı her şeylerden biri budur. Dolayısıyla İslam bir hayat görüşüdür. Yani hayata anlam ve değer yükleyen ve bunu sadece akide düzeyinde değil, teklife dönüştürecek, istidlali aklın, rasyonel aklın ifadeleriyle ...yerine getiren bir dindir. Bunu ilk dönem kelam kitaplarından görüyoruz. Dolayısıyla bu hayat görüşü ne sahip Müslümanlar... ...İslam dünyasına yayıldıkları zaman... E, ...dünya yayıldıkları zaman... ...pek çok kültürle yüzleşiyorlar. Çeşitli alem tasavvurlarını elde ediyorlar. Çin'den tercüme yapıyorlar. Hint'ten Siddantay'ı tercüme ediyorlar. Mesela matematik var orada, astronomi var. Ondan sonra geometri var, cebir var. Zici Şai, Pehlivi dilinden tercüme ediyorlar. Astronomi, matematik var... ...kelle ve dinliği tercüme edilir, ama çok çizim metinleri tercüme ediyorlar. Helenistik dünyadan Dea Fontos, Menallius efendim nedir, Nikamakos, ee, e, Heron, Oclides, Apollonius bir sürü eser tercüme ediyorlar. Bu eserlerin, ki bunları ehli bilir, son derece gelişmiş Akdeniz dünyasının 5000 yıllık birikimli yansıtan eserler. Ezilir gidersiniz. Yani bir Pigme kabilesi mensubunu Harvard'a getirdiğinizde ne yapar o adam? Ezilir teslim olur değil mi o bilgi karşısında? Müslümanlar buna niye ezilmiyorlar? Çünkü Müslümanlar bu tercüme hareketlerine başlamadan özellikle Basra ve Krufet'e bir şey başardılar. O nedir? İstihlali düşünce. Yani algoritmik düşünceyi kurdular. Özellikle usulü fıkıh, usulü fıkıh, kelam. İstihlali dediğimiz, algoritmik düşünce nedir algoritmik düşünce? Matematik okuyanlar bilirler. Değişkenler olacak, işlemler olacak, süreçler belli olacak. Belli bir düzen içerisinde bunları tertip edeceksin. Sonucu elde edeceksin, sonuç kontrol edilmeye, denetlenmeye ve tekrar edilmeye açık olacak. Dolayısıyla paylaşılı bir bilgi üreteceksin. Bu inancı, inancı uygulandığında, akide uygulandığında akidenizi başka insanlara teklif edecek bir yapıya dönüştürüyorsunuz demektir. Çünkü ben bir şeye inanabilirim ama bunu size anlatmak istediğimde aramızdaki en ortak olan akla bunu dönüştürmem lazım, makulleştirmem lazım. Bilgiye dönüştürmem lazım. Son dönemin önemli düşünürlerinden Mustafa Sabri Efendi'nin ifadesiyle biz Tanrı'yla, evrenle, ve kendimizi ilişkiyi ancak bilgi üzerinden kurabiliriz. Çünkü ben kendimle ilişkimi de bilgi üzerinden kuruyorum. Buradaki bilgiyi basit anlamıyla pozitif, pozitivist, empirik mekanik bir bilgi olarak görmeyin. En genel anlamıyla bilgi. O açıdan Müslümanlar bunu Basra ve Kufe'de başarmışlardı. Dolayısıyla Bağdat'a gittiklerinde bu tercüme hareketlerini başlattıklarında ezilmediler. Düşünce olarak buna son derece hazırlılar. Müslümanların yaptığı son derece önemli bir şey var. İslam bir güç olarak yükseldiğinde orta dünyada hiçbir canlı medeniyet yoktu. Bir kere bunu oryantalistler hiçbir zaman gündeme getirmiyorlar. Milattan sonra 5. yüzyılda e, nedir? matematik bilimler bitmişti. 6. yüzyılda da mantıksal felsefe dediğimiz felsefe bilimleri bitmişti. Ne anlamda bitmişti? Büyük isimler yoktu. Sadece öğretmenler vardı. Dolayısıyla İslam medeniyeti canlı medeniyetleri bir araya getirmedi. Önce ölü medeniyetleri ihya etti. Kağıda döktü. Kağıt İslam medeniyetinin bir icadıdır. Kitap yoktu. Şimdi adam diyor ki İskender'in kütüphanesinde 300 bin cilt kitap var. Yani olmayan bir şey nasıl olabilir? Kitap dediğimiz hadise İslam medeniyetinin kurduğu Talas Medya sonra uygurlu kağıt ustalarının getirilip Semerkant bu ara daha sonra Bağdat'ta kurulan kağıt fabrikalarıyla alakalı. İslam medeniyeti bir şey yapmadıysa klasik kültürü kağıda kitaba döktü. Aristoteles'in eserlerini bugün okuyorsak biz, çünkü o daha önce papürüz, tablet, deri, kemiğe yazılıydı bunlar. En hafifinden yaptığı şey İslam Hediniyetinin tüm antik kültürü, kadim kültürü kağıda dökmesidir, kitaba dökmesidir. İkincisi bütün Akdeniz dünyasını genişletti. Çin, Hind, Türkistan, İran, Kuzey Afrika'yı tek bir masa etrafında topladı. Yani Sidaat'a burada ama Batı'nın eserleri de burada. İran salsani eserleri de burada. Dolayısıyla bunları mukayese etti. Bunları gözden geçirdi. Tenkit ve tahsiye etti. Ve bunları e, güncelledi. Bu basit bir hadise değildir. Biz bugün mesela diyelim ki Amerika medeniyetiyle muhatap olduğumuzda canlı bir medeniyet. Amerika üretiyor, bilim üretiyor, felsefe üretiyor, düşünce üretiyor, canlı. Ya da Avrupa medeniyetiyle 18. yüzyıldan itibaren ilişki kurduğumuzda canlı bir medeniyet. Ama İslam dünyası e, yükseliş aşamasında canlı bir medeniyetle büyük ölçekli yüksek bilgi üreten matematikte, felsefede başka alanlarda bir medeniyet yoktu. Dolayısıyla bunu e, dediğim süreç içerisinde e, güncellediler, ihya ettiler ve bununla alakalı daha sonra e, hem batıyı hem doğuyu belirleyen eserler ürettiler i̇bn Sina bu dönemin zirve ismidir. Felsefe mantık alanında, biruni matematik bilimleri alanında, İbn-i e, matematiksel fizik alanında. Tabi şimdi isimler vermek için uzman olmayan arkadaşlar için e, sıkıntı yaratabilir, takip etmekte zorlanabilirsiniz ama buna da önemli olan şudur, Müslüman bilim adamları ilk dönemde çok önemli bir şey başardılar. Bizim bilim felsefesinde komitif parçalanmışlık dediğimiz yani farklı bir İlim alanlarına ait bilgiyi tek bir sistem halinde entegre etmeye çalıştılar. Yani demek ki Hintler ürettiği bilgi, Efendim İranlılar ürettiği bilgi, Çinlerin ürettiği bilgi or, nedir? Mısırda, Mısırda ya da e, Yunan coğrafyası da üretilmiş bilgi çeşitli bölümlere ayrılıyordu. Mantığı esas alanlar, Efendim matematik esas alanlar, simya ve kimya esas alanlar, dini terimleri ya da dini ilkeler esas alanlar. Bunları tek bir bilgi sistematiği haline dönüşüne yani gelir. İlim kavramını biliyorsunuz Arapçada çok önemli bir özelliği vardır. Bilgi anlamında kullandığında çoğulu yoktur. Yani ilim tıpkı İngilizce'deki knowledge gibi çoğulu olmayan bir kelimedir. Yani bilgi hangi gerçeklik küresine ait olursa olsun bilgidir. Disiplin anlamında kullandığımızda ulum kelimesini kullanıyoruz ki bu da disiplin anlamına ait gelir. İlk dönemde Müslümanların yaptığı her şeylerden gerek i̇bn Sina, gerek İbn-i İsem, gerek Biruni, gerek Bakirlani gibi pek çok isim verilebilir. Bu kognitif parçalanmışlığı gidecek entegrasyonlar. Farklı üst sistemler kurmaya çalıştılar. Ve bunda da belirli oranda başarılı oluyor. Ama İslam medeniyetinde esas e, orijinal dönüşüm ben hocam kaç saat konuşacağım? Kaçta? Dört'tür mi bitireyim? Öyle mi? Uçağa kaçırma pahasına mı diyorsunuz? Evet. Uçarak açırabilirsiniz diyorsunuz. Tamam. Peki. Yok o zaman fazla şey yapmadan söyleyeyim. Şimdi tabi bilgi arkadaşlar basit bir hadise değildir. Biz tabi bunu böyle çok rahat anlatıyoruz. Efendim bilgi şunu yaptılar, bunu yaptılar. Tabi burada şu soruları sormamız lazım. Bilgiyi kim üretiyor? Nerede üretiyor? Nasıl üretiyor? Niçin üretiyor? Değil mi? Bu bilgi nasıl dolaşıma giriyor? Nasıl toplumsallaşıyor? Bilgiyi kim tüketiyor? Kim kullanıyor? Değil mi? Ondan sonra bilgiyle siyasi iktidarın ilişkisi nedir? Bilgiyle dini iktidarın ilişkisi nedir? Bilgiyle iktisadi iktidarın ilişkisi nedir? Bunlar hepsi önemli sorular. Bunlar bilgi, bilginin hem yatay düzlemde belli bir toplumsal ölçekteki kamusallaşması dolaşımı nedir? Nesiller arası aktarımı nasıl sağlanıyor? Bunlar hep önemli sorular. Bunlar üzerine durmuyoruz. Biz genelde dıgıdık tarih içerisinde e gitti geldi atalarımız 25 bin kişilik işte her zaman verdiğim bir örnektir. 25 bin kişilik atla, süvari birliğiyle gittiler. Savaşlar geldiler. 25 bin süvarinin mesela e, atların ihtiyaç süvari attı demek. Kaç ton demine ihtiyacı var nal için? Her atlının 3 tane de yedek atı var. Sana 4 etti sana 100 bin. 100 bin atın kaç ton demine ihtiyacı var? Hangi yayılımla giderler topo, topolojik olarak? Herhalde beraber sır gitmiyor gitmiyorlar bu adamlar. Bunların lojistiği nasıl sağlayın? Beslenmesi, bunlar hiç kim? Yani dini düşünceyi öyle bir hale getirdik ki mistik modifikasına dönüştürdük. Maddi iman ederek manayı anlamaya çalışıyoruz. Bu yanlış. Maddi kültür, bir medeniyetin bir kültürün maddi tarafı iman edilerek onun ettiği mana, sanat, estetik, mimari ya da felsefe, bilimler anlaşılamaz. Dolayısıyla İslam medeniyette şu yapıldı, bu yapıldı ya da şu yapılmadı, bu yapılmadı derken o bilginin üretildiği bağlamı, maddi bağlamı üretenler açısından, tüketenler açısından, dolaşım açısından sonra ciddi bir analize tabi tutmamız lazım. Mesela bilgi öyle bir hadisedir ki, yine bilim felsefesinde bilginin oryantasyonu dediğimiz bir hadise var. Yani bilgi temerküz eder, kılcal damalara kadar siner, belirli bir değere dönüşür kendisi bizatihi, moral davranış haline gelir. Yani bilgi öyle çorap giyip çıkartmaya benzemez. Kendinizden bunu biliyorsunuz. E, belli bir yaşa geldiğiniz zaman sahip olduğunuz bilgiyi anlam ve değeri öyle çok çabuk vazgeçmiyorsunuz onlardan bunun kavgasını yapıyoruz biri eleştirdiği zaman hakaret ettiği zaman değil mi kendini savunuyorsunuz kültür de böyledir kültür de bir, bir bütün olarak bilgiyi oryante eden kılcağın damarlarına kadar bunu aktarır ve sindirir dolayısıyla bunu son derece ciddi bir şekilde araştırmak lazım yani medeniyette üretilen bilginin maddi zemini nedir? Şimdi İslam medeniyetinde bilginin ikinci büyük dönüşümü Merv'den Sultan Sencer ve etrafındaki 120 büyük bilim adamının gerçekleştirdiği bir e, operasyon da mümkündür. Bakın e, ne demişti klasik anlatı? Halbuki bu dönemde bitti her şey. Tam tersine İslam medeniyetinde bilginin sıçrama yapması büyük dönüşüm sağladığı tarih tam da 1100'den itibaren... Sultan Selçuk çünkü 60 yıllık bir hükümdarlık dönemi, istikrar dönemi var. Etrafında topladığı İmam Gazali, Ömer Hayyam efendim, Haraki isimlerini yine saymayayım çünkü genelde akademik zanaat oluyor. E, pek çok bilim adamı yeni bir operasyon yaptılar. Birinci operasyon tahkik dediğimiz bir operasyondur. Tahkik tüm bu dünyada üretilmiş felsefi bilginin gözden geçirilmesi, kavramsal analizleri. Önerme analizleri, soru analizleri, biraz önce bahsettiğim anlatıların çözümlenmesi, bilginin tarihselleştirilmesi, beşerileştirilmesi, naturalize edilmesi, natural doğallaştırılması ve tüm bilginin, bu felsefi bilginin yeniden sistematize edilmesi. Bunun en büyük mümesseli Fahrettin Razi dediğimiz, daha sonra tüm İslam coğrafisini bilinmiş bir düşünür. Örnek. İkincisi, tüm matematik bilimlerin tahlil edilmesi. Yani, Akdeniz Dünyası'nda M.Ö. 3000'den itibaren yazılmış tüm matematik bilgileri yeni baştan gözden geçiriliyor. İster aritmetik olsun, ister sayılar teorisi olsun, ister cebir olsun, ister trigonometri olsun, ister ekonik kesitleri olsun, hangi, ister astronomi, ister müzik, tüm matematik bilimlerinin yeniden gözden geçirilmesi, kavramsal, önerme açısından, e, ispat süreçleri açısından ve benzeri. Ve bu sistemi başlatan, Nisaburi, işte eberi, daha sonra kurumsallaştıran Nasreddin Tusi ve şimdi İngiltere'de Tokat Nixar'da bile eee e, Çobanoğlu ibni Sartak büyük bir Türk matematikçisidir. Mesela hiç bilinir mi? İbni Sartak. Muhammed bin Sartak bin Çoban el-Meravi. Hiç kültürümüzde geliyor. Halbuki modern öncesi dönemde yazılmış üç büyük geometri kitabından birinin yazarıdır ve Tokat Nixan Nizamiye yazılmıştır. Aynı zamanda Osmanlı medresesine ilk müdelesi olan Davudur hocası hocasıdır bu adam. Kültürümüzde yeri var mı? Hak getiren. Hani Arap da değil bu ha. Diyelim ki tamam biz orayı istemiyoruz. Fars da değil. E Türk ya adam. Bak Muhammed bin Saltuk bin Çoban bin Sartak el Merahi Merahi dediği Meraha Matematik Aslum okulunda çalıştığı için. Ve Osmanlı medresesini kuran Davudur Kayseri hocası bu. Matematik dinlerini ondan öğrenmiş. Ve sarayda Mimarların okuduğu geometri kitabı, mimarların okuduğu geometri kitabı bu. Sonra modern okullar kurulunca mühendisler orada da okutuluyor. Şu anda askeri müzede İstanbul'da. Var mı kültürümüzde yeri? Başkalarını eleştiririz işte. Şöyle bir anlayış var bizde değil mi? Şimdi bir güzel bir karikatür var. Yatıyor bizim Türk arkadaşlar. Böyle pit şey ormanda konuşuyorlar. Şu Amerika var ya, bizim kalkmamızı istemiyor. Lan bir kalk bakalım ya. yatıyor sadece. Yani özellikle akademik camiyeyi söylüyorum. Çalışmıyoruz. Ben 85'ten akademi akademideyim. Kusura bakmasın akademisyen arkadaşlar. Ben göke teklif ettim. Maaşların yerini kesin. Yarısını artarım yarısını da maaşlarını kesin. Çalışmıyoruz. Yani topluma vazifemizi yerimize getirmiyoruz. Onu söyleyeyim. Yani siyaseti eleştiriyoruz. Askeriyi eleştiriyoruz. Efendim, bürokrasiyi eleştiriyoruz da sanki biz çok müyiz? Ya arkadaşlar, İslam felsefesi bilim tarihi ilk önemli çalışmaları niye Amerikalılar yapıyor ya? Derdi ne bu adamların? Çünkü John Stuart Mill şeyi koymuş ilkeyi. Düşmanını kendisinden iyi bilmesen onu yakalayamazsın. Bu kadar basit. Anam sen sen seni sende niye analiz ediyor? Çalıştım çünkü 3 4 yıl çalıştım bu adamlarla. Süleyman Etütü 200 bin yazma var. Kaç tane Türk gidip çalışıyor? Git bak Hollandalı, Japon, efendim İngiliz, Fransız, Amerikalı. Neyi çalışıyor? Klasik mekanik nasıl yapmış bu Müslümanlar, Türkler? Klasik mantığı nasıl çalışmışlar? Astronomi teorileri, gezegenler teorisi nasıl? Şimdi sen diyorsun ki başlar tarih. Peki o niye deniyor? 1770 1700, 1980 arasında Japonlar İstanbul'da cirit attılar. Herkes aval aval baktı. Şu anda Tokyo'da 30 bin cilt, Arap harfli, Arapça ve Osmanlı Türkçesiyle kütüphane kurdu bu adamlar. Toplayıp alıp götürdüler. Japonların ne işi var bunlarla? Ben sordum bir Japon meslektaşıma niye bunları topladınız? Çoğu ders kitabı bir milletin zihniyeti ders kitaplarıyla inşa edilir. Türklerin zihniyeti anlamak için bu kitap analiz edeceğiz. Anlatabiliyor muyum meseleyi? Ha, mesele onun için son derece ciddidir. Basit. Her zaman söylediğim bir şey var. Tarih. Geçmiş demek değildir. Bir türlü bunu anlamıyoruz. Hayvanın da geçmişi var kardeşim. Evrenin de geçmişi var. 14 milyar yıl evrenin yaşı. O da bir geçmiş Tarih, geçmişin bilinç haline gelmiş tarafına denir. Tarih, gelecekte karşılaştığımız geçmişin adıdır. Yani geleceğe ilişkin biz bir plan proje yapıyoruz, bir üretimde bulunuyoruz. O sırada geçmişte atalarımız bunu nasıl yaptı diye sorguladığımızda, geçmişi gelecek için istah, istihdam ettiğimizde o geçmiş tarihe dönüşür. Geçmiş bir dıgıdık iş meselesi değildir. Bir övülme, yenilme meselesi değildir. Tam tersine bir bilinçlenme eksikliklerini fazlalıklarını, başarılarını başarısını görme. Tarih bir tür hem başarımı hem de başarısını nedenleme işidir. Onların nedenlerini tespit etme işidir. Yani mesela, övünme ya da sövünme değil. Tarih bir ibret, aynı zamanda bir kuvvet devşirilecek alandır. O açıdan basit bahsediyor yani yabancılar bunu çalıştıklarında, akademik tarafı var şüphesiz bunun. Her, her taşın altında bir şey aramayalım ama bu aynı zamanda bir akademik araştırma. Fakat bu akademik araştırmanın üstünde seni senden iyi tanıma arayışı var. Nasıl düşünüyor bu adam, nasıl düşündü? Neyse tekrar konuya denelim. Arası da sosyal mesaj vermek lazım. Çünkü devam teknik konuşursak Twitterlik malzeme çıkmıyor sayın hocam yani. Twitter atıyor özellikle gençler bu konularla. Şimdi e, Merde özellikle Büyük Selçuklu Sultanı e, ve onun akabinde Harzemşahlar döneminde bu tahkik ve tahrir dediğimiz operasyonlar yapılıyor. Yüzlerce eser üretiliyor. Ve akabinde çok entesan bir şey yapılıyor. Talim dediğimiz yani bilginin eğitim kurumlarına girmesi. Şimdi diyeceksiniz ki hiç mi eğitim kurumu var? Var. Yok daha önce var. Platon Akademisi var ama orada Platonculuk okutulur. Aristoteles'in lisesi var. Orada Aristotelesçilik okutulur. Klasik dönemde, bahsettiğim dönemden önce okullar genelde belirli bir bilgi yönteminin okullarıdır. İslam dünyasında öyledir. Selçuklar ilk medreseleri kurduklarında. Onun çok çeşitli nedenleri var. Daha çok fıkıh ağırlıklı toplumun ihtiyaçlarına yönelik bir şeydir. Ama ilk defa tarihte, bilgi dediğiniz, o ilim kavramının altına düşen her şeyin okutulduğu kurumlar kuruluyor. Ya da daha doğrusu evriliyor buna. Yani medreselerde artık sadece dil bilimleri, sadece dini bilimler, sadece fıkıh, hadis değil, matematik, astronomi, optik tıp ve ilk defa tarihte ders kitapları üretimi başlıyor. Özellikle Şemsettin, Bahattin Karaki Şerefettin Mesudi ve Şemsettin Çamini adlı alimler bu kitapları yazmaya başlıyorlar. Ve işin ilginç tarafı, ondan sonra tüm medeselerde, Çin'den, Malay dünyasından, ee, Balkanlara kadar, Kırım'dan Yemene kadar, ders kitaplarının %70-80'i, bu dönemde üretilmiş metinlerdir. Bu neyi sağlıyor? İlk defa tarihte, tahsilli bir sınıf oluşmasını sağlıyor. Önceden alim var, cahil var, filozof var, filozof olmayan var. Ama şimdi, bu tür, bu şekildeki medeselerle artık, Evet, alim değil ama okuma yazma bilen, az çok matematik anlayan, Belki konu kesitleri ne bileyim üçüncü dereceden eklem çözmüyor ama matematik nedir üç aşağı beş yukarı bilen insanlar var. Nitekim Gazali'den sonra bakın, Gazali'den önce bana biri kalksın söylesin. Hem kelamcı hem matematikçi hem astronom hem müzisyen bir adam söyleyeyim mesela. Mesela diyelim ki en büyük kelamcımız kimdir? Ne bileyim ben Ebu Musa Eşari olsun değil mi? Ya da mutezili kelamcılar olsun, bakillerin olsun mesela. Ya da diyelim ki büyük filozoflar. Ama aynı zamanda matematikçi kim olabilir? Hiçbir tane yok. Farah abi filozof işte. Büyük bir matematiçi değil Büyük bir efendim e, kelamcı da değil. Ama Gazali sonra bakıyorsunuz mesela Dengi Masettin Tursi. Bu adam matematikçi, astronom, kelamcı, filozof. Kutbuttin Şirazi büyük bir işraki filozof, büyük bir matematikçi, büyük bir tabip, büyük bir dil filozofu, Ali Kuşçu hepimizin tanıdığı, Ali Kuşçu, kelamcı, dil filozofu, matematikçi, astronom. Her şey var adamda. İşte bu eğitim kurumları bunları yetiştiriyor. Niye? Çünkü nizam-ı mülke e, Hanefilerle Şafiler kavga edince şa, kendisi Şafidir. Mektup yazıyor. Diyor ki ya bu Hanefiler de bizi koru. Bizi bize, bize eleştiriyorlar. Verdiği cevap çok entesan. Osman Turan Selçuklu tarihinde bunu verir. Biz bu medreseleri herhangi bir görüşü korumak için değil bizzat ilim kavramını yükseltmek için kurduk. Bu çok önemlidir. Yani ilim kavramının altına düşen neyse bunu bilmek zorundayız. Bugün de bilmek zorundayız. O gün bunu gördüler. Ee, özellikle Sençuklular ve Arzemşalar ve bu gelenek Moğolların önünden kaçan alimler üzerinden e, İslam dünyasının değişik bölgelerine yayıldı. Özellikle Anadolu'ya geldi. Bakın çok ayrıntıya girmeden. Meraha Matematik Astronomi Okulu kuruldu. Meraha Matematik Astronomi Okulu kuran Nasrettin Tusi, efendim, Muhittin Mahribi, e, nedir, e, Muhittin Urdi, bir sürü dönemin en önemli filozofları, en önemli matematikçiler, astronomları. O kadar büyük bir uluslararası kurum haline geldi ki Kubilay'ın zamanında Çin'e Cemalettin Bukhari bir Türk astronomunu gönderdiler ve oradan Famonju'yu Meraga'ya getirip bir Çinli astronomu beraber astronomi çalışmaları yaptılar. Daha sonra Sivas'ta bulunan Kutbuttin Şirazi han zamanında, Şemmi Gazan'ın başına getirildi. Kaykonides Bizans'tan gelip burada eğitim gördü. Trabzon ve İstanbul'da e, mat nedir, matematik aslomi okulları kurdular. Küçük ölçekli bir uluslararası akademi haline dönüştürdüler bunları. Yüksek bilgiyi temsil etmesi bakımından. Bilgi deyip geçmeyin. Bakın ben size bir iki anlatayım. Çok teorik konuşuyorum. E, ben de böyle konuşurken heyecanlanırım. 3-4 saat konuşurum. 8 saat ders anlattığım vardır sayın hocam. E, ama insafa geleceğim. Yapmayacağım onu yani. E, çünkü direkt Allah'a bağlıyız. Zerif-i Mavuz'dan okuyoruz. Sıkıntı olmuyor. Karadenizm olarak. Şimdi bilgi bakın ne kadar önemli şey. Kutsal Roma Cermen İmparatoru II. Frederick biliyorsunuz Sicilya'yı başkent yapıyor ve EGubi devletiyle bir anlaşma yapıyorlar. Sal saldırmasız paktı yapıyorlar ve dostane ilişkiler kuruyorlar ve II. Frederick Müslümanların ürettiği bilgiyle muhatap olmaya çalışıyor. Kitap istiyor. Ve Avrupa'daki önemli düşünürleri topluyor Sicilya'ya. Tartışma yapıyorlar. Çözemedikleri soruları yazıp Ebu'l e, e, Sultan'a gönderirim. Ebu Sultanı bunları Müslüman bilim adamlarına cevaplandırıp gönderiyor. Günümüzde bu eserler geldi. Fakat bir matematik sorusunu cevaplandıramıyor bizimkiler Dönemin en büyük alimi Cemalettin İbnü's Musul'da Cemalettin İbnü's'e gönderiyor bunu. Melikül Kamil, El Melikül Camis e, nedir onun adı? Ebu'l e, e, e. devletinin sultanı döneminde. Melik şey Cemalettin İbnü's döneminin en büyük alimi, tüm hocaların hocası, işte eşsizdüğüne birinin er hocası. Alevittin Kayser'in hocası, Sıraçettin Mümin hocası, Nasreddin Tuysun hocası filan. Ee, çok eltinesen bir adam sabah Müslümanlara eğitim verir, öğle yine Hristiyanlara, ikindi döneminde Yahudilere. Var mı böyle bir hocamız bugün? Mesela Hristiyanlara, Hristiyan teolojisi kelamı anlatacak bir hocamız var mı? Yok kardeşim ben bu kadar yurt dışına gezdim. İslamiyet İstitüs, Middle Studies, her yerinde var. Bir tane ilahiyat fakültesinde bugün Hristiyan araştırmaları, Yahudi araştırmaları, Budist araştırmaları var mı? Yok. Ya bilgisiz bu işler olmaz. Gazla halkı belli bir yere getirirsin lazım o. Ama yukarı çıktığında gazla olmaz bu iş. Bilgiye ihtiyaç var. Kemalitli e gönderiyorlar. i dönemin hakikaten büyük bir ismi. Çözüyor. Öğrencisi kendisi de büyük bir aleman eserinde beri ispatını yaptırtıyor. Ve haber gönderiyor diyor ki çözdük gelsin alsınlar. Frederik'in elçisi Musul'a geliyor. Şam'dan. Şimdi bunu duyunca Kemal-i bak bu çok güzel bir hikayedir. kemal bunu duyunca diyor ki, Vali davet ediyor, diyor ki vali bey bana diyor hemen e, bir taht hazırlayın, medresenin ortasına koyun. İpek kaftan isterim. Ondan sonra e, bürokrasi, şeyinin bürokrasi sağ tarafta, ulema sol tarafta dizilecek. Ben de tahta oturacağım, elçiye öyle vereceğim. Ya diyorlar ki bu derviş bir adam kafayı yedi herhalde yani bir elçi geliyor havalara girdi filan. Neyse geliyor Frederick'in elçisi soru kendisine veriliyor ve sonra tabii şeye gidiyor, gidiyor. Kemal İbnüs hemen üzerindeki elbiseleri çıkartıp normal hayatına dönüyor. Öğrencisi Ömer Giri'ydi diye bir öğrencisi var. Hocam diyor bu üç saatlik olayın hikmeti nedir? Yani sen pecmurda giyinen derviş bir adamsın ya. Bu ne ya taht yaptırdın kendine efendim ipek kaftan giydin filan. Verdiği cevap arkadaşlar yazılması gereken bir cevap. Bilgi ihtişamdır, sahibini muhteşem kılar. Freng'e bunu göstermek istedi. Bakın, bilgi ihtişamdır. Sahibini, yani o bilgiye sahibini muhteşem kılar. Ne kadar muhteşem olduğumuzu bu Frenk onlar Frenk diyorlar onun biliyorsunuz Avrupa'ya bu Frenk'lere göstermek istedi. Şimdi bilgin ne kadar varsa o kadar muhteşemsindir. Başka türlü bu olmaz. Lafla olmuyor bu iş ya. Yani. Evet. Şimdi işte bu da efendim Tebriz'de kurulan okulların dışarıdan İslam dünyasının dışından, Çin'den efendim, Bizans'tan ya da diğer coğrafyalardan öğrenci çekmesinin bu öğrencilerken standart öğrenci bunlar hepsi alim gelip okuyorlar. Nedeni işte o bilginin verdiği bir ihtişam. Daha sonra işte biliyorsunuz pek çok e, isim var. Rebi Reşidi e, Külliyesi, Semerkant Matematik Astronomi Okulu ki işte Bey'in e, finanse ettiği, Bursalı Kadızade'nin e, baş hoca olduğu, Gıyasettin Çemşiz El Ali Kuşçu, Fetullah Şirvani ve Abdüla Bircendi gibi dönemin 15. önemli matematikçilerin, astronomlarının çalıştığı, daha sonra İstanbul Fatih döneminden itibaren 1580'lere kadar da İstanbul'un e, yarattığı büyük bir kültür atmosferi var. Şimdi bakın anlatıyı kendimiz yazdığımız zaman kendi sorunlarımızdan bak sorunlarımız açısından yaklaştığımız zaman ne kadar değiştiğini gördük. Şimdi bu anlatıdan hareket ederek tekrar başta sorduğumuz soruya dönelim. Şimdi Gazali İslam dünyasında bir milat ise bizim anlatımız açısından şu soruyu sorabiliriz. Diyelim ki gezegenler teorisi açısından burada başladı İslam dünyası Gazali burası olsun geldi ne olacak? Aşağı inmesi lazım değil mi? Hadi bunu yapamazlar. Optik, cebir, mekanik. Hangi açıdan alırsan yani çünkü bir bilim adamı yılan gibi soğuk olmalıdır. Soğuk kanlı olmalıdır. Nesnesine yöneleceksin. Bir fizikçi laboratuvar gitmeden fizik üzerine konuşamaz değil mi? Bir biyolog işte bitki bilim çalışıyorsa bitkileri inceleyecek. Ne çalışıyorsa nesnenle muhatap olacaksın. O nesnene ait verileri alacaksın. Bir modelleme yapacaksın. Şimdi tek tek bunları aldığımız zaman ben size söyleyeyim. Orijinal orijinal özgün gezegenler teorisi 1240'tan sonradır. kadar gaz, Gazali 1011 döndü. Orijinal mantık çalışmaları 1200-1400'dür. Hangi alanı alırsanız alın bu böyledir. Peki niçin bu anlatı bize bu şekilde benimsetildi? Ha, onu da artık irfanıza bırakıyorum. Onu biliyorsunuz zaten. netice kelam çağdaş İslam medeniyeti anlatısı, Türklerin tırnak içine alındığı bir anlatıdır. Ben buna kızmıyorum. Şeytana kızarak mümin olunmaz der Sufiler. Şeytan, kemal mertebesinde işini yapandır. Tasavvufta biliyorsunuz, i de örnek olarak, müritlere şeytan gösterilir. Niye? işini hakkıyla yapıyor. <gülüyor> kemal mertebesinde işini yapıyor. Ona bak diyor, onun gibi işini yapacaksın. Şeytana kızarak, iş yapılmaz. Biz ne yapıyoruz ona bakmamız lazım? Yani batı tamam bunu yaptı da onun işine geliyordu. Belirli bir dönemde kültürel bir operasyonu onun üzerinden yürüttü filan. Peki biz bunu niye benimsedik? Niçin bu anlatı içerisinde yaşadık? Ve bu anlatıyı değiştirmek için neler yapmamız gerekiyor üzerine düşünmemiz lazım. Yapmamız gereken çok basit. Nesnemizle yüzleşeceğiz. Varı yok yoku var göstermeden bilimsel yöntemlerle nesnemizi analiz edeceğiz. Ve buradan hareket ederek belirli kavramlar, belirli önermeler üzerinden Kavlamsal modellemeler yapacağız ve kültürümüzü analiz edeceğiz. Bu modellemeler tek olması gerekmiyor. İnsan Fazla olarak ben 30 yıllık bu işe emek veren bir kişi olarak bir modelleme yaptım. Ve bu modellemeyi takip eden arkadaşlar biliyor. Üç ciltlik İslam düşünce atlası diye bir eserle e, ifade ettik. Şimdi o dört cilt olarak tekrar yayınlanacak. İslam temeddünü okuma kılavuzu diye bir kitap hazırlıyoruz. Bu bir tekliftir. Arkadaşlar her türlü düşünce faaliyetini mistifikasyona uğratıp ideolojileştiriyoruz. Ve birbirimize acımasızca saldırıyoruz. Teoriler, hani Russell'ın güzel bir sözü var. Hiçbir teorim için ölmeye hazır değilim. Yanlış olabilir. Ya insanlar teoriler için ölmez. Fikirler için ölmez. İnsanlar inançları, değerleri için ölür. Bayrak için ölürsün, vatan için ölürsün. İnancın için ölürsün. Fizik teorisi için ölen bir adam olur mu ya? Ben görmedim. Ya da matematik diyoruz, ben denklemlerini şöyle çözüyorum, sen çözün, hadi seni öldüreyim diye bir şey yok. Benim yaptığım burada bir modellemedir ya da bizim e, İstanbul'da be, genç, genç bir ekiple yaptığımız bir modellemedir. Şunu söyleyeyim, yeri gelmişken, İslam medeniyeti sanıldığının aksine ontolojik yani varlıkça va şey, müvahittir, tevhidi savunur. Bilgide tevhid olmaz. Epistemolojik çoğulculuk İslam medeniyetinin merkezi kavramıdır. Biz buna perspektif realizmi diyoruz. Yani gerçeklik, hakikat tektir ama hakikate ulaşma yöntemleri çok çeşitlidir. Bakın kelam var, i̇bn Sinacılık var, İşrakilik var, İrfan var, bunların kendi alt e, şeyleri, okulları var. Yani İslam medeniyetinde başına İslam getiriyoruz, İslam matematiği diyoruz sanki tek bir matematik var. Bir de İslam gelince nasıl bir kutsiyet mi kazanıyor anlamıyorum yani sayılar, geometrik şekiller, abdest mi alıyor orada? Nasıl bir şey oluyor matematik? Matematiktir. İslam medeniyeti üretilmiş matematik ve bu bir tek değil. Hangi yüzyılda üretilen matematik Hangi coğrafyada üretilen matematik? Aynı değil ki. Yani Semerkant'ta ve Meraga'da üretilen teorik astronomi mesela Endülüs'te yok ki. Ama Endülüs'te üretilen tarım da Anadolu'da yok. Yani İslam medeniyeti dediğimiz o büyük coğrafyada Darülistan'da çok çeşitli zamanlarda ve mekanlarda çok farklı üretimler olmuş. Diyelim ki Çin İslam Kültür Havzası'nda Laotizi, İslam'ı anlatırken, tevhidi anlatırken herhalde orta dünyadaki Bağdat'taki, Mısır'daki, Yanoğlu'daki terimleri kullanmadı. Yaşadığı Çin kültürünün konfüçyanist kavramlarını kullanarak İslam'ı anlattı. Gayet doğal çünkü o kültürün içerisinde yaşıyor. Ya da Abdurrahim Sinki'nin Malay dünyası içerisinde İslam'ı anlattı. İslam kültürünün değerlerini anlattı. Dolayısıyla İslam dünyasında böyle tek bir anlatı falan yok. Hiçbir zaman olmadı. Bu çok çağdaş, modern bir e, ideolojik yaklaşımdır. İslamcılığın bize en büyük e, tırnak içerisinde zararı, İslam medeniyetinin tek bir anlatıya sahip olduğunu söylemesidir. Bizim akademisyenler entelektüel olarak bundan kurtulmamız lazım. İslamcılık önemli bir harekettir, siyasi bir harekettir, fikir, o, o ayrı bir konu. Ama bundan kurtulmamız gerekiyor. İslam medeniyeti epistemolojik çoğulucuna sahip. Miydi? Niye bunu anlattım, şunu şunu anlattım. Ben burada bir modelleme yapıyorum ve bu modellemeyi çok çeşitli yerde anlatıyorum, yazıyorum, çiziyorum. Genç arkadaşlarla birlikte bunu çoğaltıyoruz çeşitli modellemeler üreterek hem İslam medeniyetini hem de önemli bir üyesi olan Türk tecrübesini, Selçuklardan, Osmanlılara, Oğuz tecrübesini son sene ciddi bir şekilde anlamlandırmamız, yorumlamamız. Nerede tıkandık? Nerede başardık? Hangi sorunları idrak edemedik? Ne, kavramsallaştırma yaparken ya da önemli önermeler kurarken nerede hata yaptık? Tüm bunları analiz edeceğiz. Yani kendimizin tabibi olmak zorundayız arkadaşlar. Hasta biziz. Bu hastalık öyle bir hastalıktır ki başka bir tabibe gitmeyi kaldırmıyor. Kendimizi tedavi etmek zorundayız. Dolayısıyla tabip de biziz. Muayene edeceğiz, teşhis kuracağız ve tedavi edeceğiz. Bunu başardığımız an ancak kendimize ait bir perspektif hem geçmişe ilişkin hem şimdi ilişkin hem geleceği ilişkin bir perspektif oluşturabiliriz. Aksi takdirde başkalarının yazdığı hikayelerde yaşamaya devam ederiz. Benim tabirimle eğer gelecekte üretilecek kültürlerde mücevher olmak istiyorsak, takı olmak istemiyorsak, kendimizi cevherimizi işlemek zorundayız. Çünkü cevher işlenip mücevher olur. Bizim bir tarihte bir cevherimiz var ama bunu biz işlerse, istersek mücevher olur. Başkaları işlerse takı olarak kullanırlar bizi. Ve öyle de yapıyorlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim efendim. <gülüyor> Sayın hayır, hocam hayır, soru, hayır. soru alacak mıyız? Gençlerin soruları olabilir. En gençlerin değil de gençlerin. Adetinizi bilmiyorum adetinizi bozmayayım. Niye sessizlik oldu? Çözüm üretemediniz mi bu soruyu? Evet buyurun. Yok hocam soru görüyoruz. Buyurun efendim. Buyurun. Teşekkür ederim efendim, Teşekkür ederim, efendim. sağ olun. O zaman 5 yıldır saklıyorsunuz bu soruyu değil mi? Gerçekten saklıyorum. <gülüyor> tamam. Sizin şöyle bir sözünüz var. Ee, i̇nsanların hangi dilde konuştuklarına değil, hangi dilde sustuklarına dikkat ediniz diye. Evet. Ben bunu kendi yaşam değerlerine bir şekilde anladım ve yorumladım ama kendimce. Ama hakikaten çok merak ediyorum ki siz bu cümlenizde neyi ifade etmek istiyorsunuz? Neye dikkat çekmek istiyorsunuz? Bunu anlatmam için üç saat konuşmam lazım. Sekete ne demektir? Etimolojiden başlamak lazım. Süküt ne demektir? Sükün ne demektir? Değil mi? Hareketten çekilmek ne anlama gelir? Şimdi i̇ki tane Tao İsrail buluşmuş. Taoizmi biliyorsunuz Çin'in son derece önemli bir felsefi okulu. Hatta Tosif Izutsun'un Izitsu'nun meşhur Japon oryantalistin bir kitabı var değil mi? Vahdet-i Vücut yani i̇bn Arabi sistemiyle Taoizmi mukayese etti. iki ciltlik bir kitabı İngilizce'den Türkçe'ye tercüme edildi. Yani Merak eden okuyabilir. Gerçekten iki büyük sistemdir bunlar. Şimdi bu iki Taoizmi rahip buluşmuş. Sekiz saat oturmuşlar karşılıklı. Müritler de kenardan bunları dinliyor. Sekiz saat sonra kalkmışlar. Giderken bir tanesi müritlerine demiş ki çok güzel konuştuk ama anlaşamadık. Ama sekiz saat hiçbir e, ses çıkmamış. Biz konuşmayı sadece dilsel bir ...günlük dilde ses çıkartmak olarak, havayı titretmek olarak görüyoruz. Halbuki konuşmak bu değildir, anlaşmak bu değildir. Bu Mevlana'nın meşhur cümlesiyle ilişkili olarak düşünülmesi gerektiğin şey. Aynı dili konuşan değil, aynı hali paylaşan insanlar millet olurlar. Aynı dili konuşuyoruz ama kavga ediyoruz. Çünkü aynı hali paylaşmıyoruz. Aynı hali başlıyoruz, biraz susmamız lazım. Sustuğun zaman birbirimize dikkat kesiliriz. Birbirimizi anlamaya çalışırız. Bakın... Ulema der ki, klasik ulemamız, ilim geleceğe ilişkin bir eylemdir. Fehm, anlamak geçmişi ilişkin bir eylemdir. Bir kişiyi anlayabilmek için onu geçmişine gömmen lazım. Değil mi? Onu hangi ortamda yetişti, hangi bağlamda yetişti, tanımak budur çünkü. Bu da onun haliyle hallenmek. Haliyle hallendiğinde susarsın. Yani şöyle bir deney yapıyorum ben sınıfta. Öğrenci arkadaşı kaldırıyorum masaya. Diyorum ki bu masa hakkında, hiç ses çıkartmadan konuşabilir misin? Konuş, nasıl konuşacaksın? Ya bana masayı anlat. Ama hiç ses çıkartma. Bunun tek yolu var. Masayla birlikte ortak bir zaman ve mekanı paylaşmak. Biz bunu yapmıyoruz. Onun için birbirimize devam bağırıyoruz. Kendinden emin olamayanlar ya kendisiyle uğraşır ya başkalarıyla savaşır der İmam Garzali. Kendinden emin olmak ne demek? Kendine, kendin hakkında bir güvenlik teminatı, metafizik bir güvenlik. Emin olmak, emin, eman, iman hepsi güvenlik demek. Niçin insan iman eder? Bir metafizik güvenlik elde etmek için. Niçin ordu besleriz? Niçin polis teşkilatımız var? Emniyetimizi, güvenliğimizi sağlamak için maddi güvenliğimizi. Değil mi? Maddi güvenlik kadar manevi güvenlik. Anlam değer dünyamızda bir güvenliği var. Onun için kendimizden emin olmamız lazım. Yani kendimiz hakkında bir güvenlik problemini aşmamız lazım. Çünkü unutmayın, insana en, en ağır gelen kendisidir. Kendisiyle sorununu çözmemiş bir insan dışarıya çıktığında kavgadan başka bir şey yapmıyor. Niçin büyük mistikler tüm kültürlerde sakin insanlardır? Çünkü kendileri hakkında bir kanaatleri var. Artık vermiyor Evet. Evet. Teşekkür Buyurun sen kurtar. Gazali tartışması var. Yani bunu en son Halis Sultan Mehmet evet. herhalde tarihte ortaya atmış. Tekrar tartışılmış. Yani Gazali ile İbn-i arasındaki bu derin tartışma. Daha sonra görmüyoruz yani bununla ilgili tartışma. Buna ilgili hocam yani görüşürüz yani evet. nedir? Çünkü Teşekkür ederim. Bir minek taşı olarak görülüyor herhalde. Bir, Gazali ile İbn Rüşt'ün tartışması birebir bir tartışma değil hanım. Gazali İbn Sinacılığı bir sistemi eleştiriyor. Gazali'nin Tehafütü'l-Felsefesi ilk modern felsefe metnidir. Çünkü ilk kritik metindir. Ve Gazali ile birlikte felsefe bir doktrin olmaktan çıkıp bir perspektife dönüşüyor. O zaman kadar doktriner felsefe var. Biraz da dini felsefe var. Yani siz herhangi bir felsefe sistemi olduğu zaman aynı zamanda sizin bir dininiz, ideolojiniz var. Gazali felsefeyi bir düşünme metodorisine dönüştürüyor ve hakikatin tek bir okulun elinde olmadığını söylüyor. Gazali i̇bn Sina'cılığı eleştiriyor. Gazali kelamı eleştiriyor. Gazali tasavrufu eleştiriyor. Gazali eleştirmediği bir şey yok ki. Tam bir eleştiren, kritik bir adam. Ve Gazali'den sonra İslam dünyasında tüm düşünce hareketleri çoğalıyor. Gazali'den önce bir i̇bn Sina'cılık var, bir kelam var, bir tasavruf var. Gazali'den sonra neler var? Kelam devam ediyor rada felsefileşmiş olarak İbn Sina'cılığı devam ediyor, tasavvuf devam ediyor, işrakilik çıkıyor, irfan çıkıyor ve matematik okul çıkıyor diye. Değil mi? Bakın ne kadar çoğalıyor. Bu bir. İkincisi Gazali düşünceyi, aklı falan eleştirmiyor. Belli bir felsefe yapma tarzını eleştiriyor. Eleştirimiz Descartes şimdi empirizmi eleştiriyor diye Descartes felsefe düşmanı değil. İbnü'ste de buna cevap veriyor. İbnü'stün de cevabı Aristotelesçi felsefe açısından Bilmiyorum tabii okunmadığı için bunlar. İbnü'l-üst, Gazali haklı buluyor. İbn Sina eleştirmiştir. Diyor ki İbn Sina'nın felsefesi sahte bir felsefedir. Ben esas felsefeyi sana göstereceğim. Beni tanısaydın bu eleştirileri yapmazdın. Bir kere bunları ayıralım. Yani burada sistemler arası bir tartışma var. Yoksa akıl din tartışması, vahiy bir bunlar batıların kendi kültürlerinde yaşadıkları kavramları bizim medeniyetimize aktarmalarıyla alakalıdır. Bu bir, ikincisi. Fatih döneminde yapılan İbn Rüşd'le Gazali mukasitesidir. Bu çok yanlış bir bilgi. İbn Rüşd bizim geleneğimizde ilkokul seviyesinde bir düşünürdür. Batı için çok önemli. Okuma yazma bilmeyen bir insan için okuma yazma bilen bir insan büyük hocadır. Ama bir profesör için okuma yazma bilen bir öğretmenin bir anlamı yoktur. 1913 öldü. Meraga Matematik Aslının Okulu, Tebliz Matematik Aslının Okulu, Semerkant Matematik Aslının Okulu 1240'tan sonra kuruldu. Yendürist'teki Matematik Okulu, i̇bnül i Benna'nın Matematik Okulu 1300'den sonra kuruldu. Ne bilimi öldü, ne düşü hiç bunların hepsi. Işte batıya tercüme yapılıyor. Batıya etki yapan düşünceler öne çıkartılıyor. Dolayısıyla adamlar da haklı olarak kendi tarihsel perspektiflerine göre İslam medeniyetini yazıyorlar. Ha İbn-i bilmiyorlar mı? Şimdi şöyle bir iddia var, İbn-ül Üst Osmanlı'ya ulaşsaydı, ulaştı mı ulaştı, tehafutü tehafut, İbn-ül yazdığı tehafutü tehafutü kaç nüstrası var? İnsanlar diyorum ya çalışmıyorlar. Altı nüstrası var. Nerede istinsa edildi, kopya edildi bunlar? Hepsi İstanbul'da. Kim yaptı? Osmanlı alimleri. Yani Osmanlı alimleri olmasaydı, İstanbul olmasaydı tehafutü tehafut, gaza neseli günümüze gelmezdi ya. Yani bak maddi bir delil veriyorum size. Yorum değil bu. Gidin bakın. Peki niye ciddiye almadın? E, çok geri bir kitap. Şimdi şöyle düşünün Sayın Komutanım. Şimdi biz kuantum fiziği dönemini yaşıyoruz değil mi? Biri kalkıp dese ki, boşver kuantum fiziğini, Newton fiziğine geri dön. 1687'de yayınlanmış, Prinsip Matematika, Natura Filosofia çok önemlidir. Desen ne dersiniz? Ya sen deli misin? Ondan sonra fizik çok gelişti. Dinamik eklendi, elektromanyetik teori eklendi değil mi? E, relativite eklendi. Deriz. Şimdi Gazali şey İbnü'şş diyor ki ya boş ver İbn Neisyemi boş versen şunu İbn Aristoteles'i fiziğine dönelim Aristoteles'i optiğine dönelim Aristoteles'i matematik böyle bir şey olabilir mi? Sistem felsefesi doktrin felsefesine mensup olduğu için İbnü'şş büyük bir filozof mudur büyük bir filozoftur ama kendi bağlamında ve kendi yerinde Doğu İslam dünyasında söyleyecek bir türçüsü yoktur. Onun için de hiç ciddi alınmamıştır. çünkü geri bilgisi var yani. İbn Heysem'in Kitabül menazını bilen bir insan, yeni optik teorisini, Kemalettin Fahri'sinin optik teorisini bilen, Fetullah Şırva'nın optik teorisine bilen bir insan, Aristoteles'in optik teorisini primitif kabul eder. Gayet doğal ya. İbn Rüşt'ün bir tane matematik cümlesi var mıdır? Matematik sevmez. Matematik doğayı bize vermezler. E biz bugün matematikle yapıyoruz ama Meraga'da, Semerkant'ta, Tebriz'de matematikle doğanın ilişkisi kurulmaya çalışıyor onu önemserler mi? Yani biraz meseleye kendi hikayemiz bağlamında baktığımızda suyu çözeriz. Fatih döneminde yapılan Gazali'nin kritiğidir hocam. İbn-i hiç sahnede yoktur. Gazali'nin eleştirileri aşılmaya çalışılır. Hem o cezade hem Alaaddin Tuzsi. Daha sonra İbni Kemal, daha sonra Karabah'ı ki 1600'e kadar sürer bunlar. Gazali'nin eleştirilerini aşmaya çalışırlar ve aşarlar. Bunun unutulduğu çok yanlıştır. 18. yüzyıl İstanbul'da Mehmet Emin Üskidari, İbrahim Mardini, İsmail Sekib El-Eghini El ve en az diğer 3-4 tane insan bu tartışmaları devam ettiriyor 1700-1800. Unutulmuş olur mu canım? Bizim düşünce geleneğimiz hiçbir zaman aktivitesini kaybetmemiştir. Ama şu var Batı'da yeni bir şey olmuştur. Yani Osmanlı ya da İslam medeniyeti ölçeğinde bu adamlar matematiği unuttular mı canım? O hepsini okutuyorlardı medreselerde zaten. Eser de üretiliyorlardı. Yani İsmail Genemevi 1798'dir ölümü. İsmail Genemevi'yi... Biz çalışmıyoruz tabi. Bakın Harvard'da, Halit e burayı adını da veriyorum. İnternete girin bakın. 18. Osmanlı mantığı üzerine bir kitap yazdı. 18. Osmanlı mantığı, 1700, Niye biz yazmıyoruz? Ama ne diyoruz biz? Kolay. Yok. E yok deyince zaten çalışmaya da gerek yok. Bakın. Ve orada... Özellikle kipli mantık, modern mantık dediğimiz, modern mantık dediğimiz ve özellikle kuaytan yani 1980'nden sonra gelişen mantıkla mukayas ediyor. 1798 dönem gene Mevi İsmail Efendi'nin mantığını. O açıdan böyle bakmayacağız olaya. Sayın komutanım biz hala dökümünü çıkartmamışız medeniyetimiz. Dökümü yok elimizde listesi yok ya. Fatih döneminde yazılmış mantık kitapları, matematik kitapları tam bir dökümüne sahip değiliz ki yorum yapalım. Mesela, Abdullah Kütahi, duyduk mu? Yok. Daha Fransız ansümetisi yayınlanmadan, 1740'da dünyada ilk büyük ansümeti yayınladı, bilimler ansümetisini. 9 cilt, İstanbul'da, 5 günümüze geldi. Tüm bilimlerin ama, dini, dini efendim, dil, matematik, astronomi, tüm bilimlerin ansümetisi, 1740. İsmini bilmiyoruz daha. Onun için dökümünü, dökümünü çıkartmamız, bunlar üzerine çalışmamız, neşirler yapmamız. Ya, Ekmeddin Babert'in tüm mesele yayınlandı mı hocam? Ekmeddin Babert'i deyip ha. Molla Fenari'nin, Ahmeti'nin, Hacı Paşa'nın, hocası. Seyyid Şerif Cüccel'in hocası. Bu adam büyük bir adam. Büyük bir dil filozofu, büyük bir mantıkçı. Ne biliyoruz? Hiçbir şey Ekbert'in, Babert'in Fransa'da olsaydı, gelindi gelmezdi. Araştırma en üstü kurarlardı. Çünkü ikinci sınıf bir adamdan bahsetmiyorum ki, birinci sınıf bir adam ya. Ve çok ilginç bir şey söyledim dün, bugün rektörüme. Babert'in tüm talebeleri İsyan hareketlerini organize etmişlerdir gittikleri yerde. Öyle bir adam. İşte tam Türk. <gülüyor> tüm yetiştirdiği öğrenciler, gittikleri coğrafyadaki politik iktidara karşı e, fikri, bilgiyi savunup gerekirse kafa tutmuşlardır. Bunun da psikolojisini, sosyolojisini sözcüsünü incelememiz lazım. Niye? Ekmeddin Mahmut'un böylece ne anlatıyordu? Ve yaratıcıdır. Bakın Hacı Paşa Ekmeddin Mahmut'un tanemesi Anadolu tıbbının kırıcısı, Anadolu'nun İbn-i Sinas'ı denir. Türkçe tıp geleneği başlatan adam. Molla Fenari ilk Şeyhistanımız medese sistemini kuran büyük arif mantıkçı usulcu adam. Ahmedi ilk Büyük şairimiz ilk Osmanlı tarihini yazan adam, Şeybededdin biliyorsunuz zaten hem isyankarımız hem de 1900'lara kadar medresede okutulan uygulamalı fıkıh diyebileceğimiz fru fıkıh kitabının yazarı iki kitabı da okutuluyor Osmanlı'ları idam ediyor diye kitapları yasaklamıyor 1900'ların başına kadar medeseler kalkınca kadar o kitaplar okutulmuştu bizde. Deha bir adam. Bunları hep Bahadır diye Yani eser yazmasa bu adamlar yeter yani. Bizim kurucu isimlerimiz. Ne biliyoruz? Hiçbir şey. Onun için yapmamız gereken şey binlerce kendi kültürümüz mü? bu yabancı kültür diye Bunların dökümünü çıkartacağız. Bunları neşreteceğiz. Bunları tercüme edeceğiz. Bunlar üzerine tezler yazacağız. Eleştireceğiz. Yani papağan gibi tekrar etmek değil. Bunlar bir bütün olarak zaten bugünümüze kullanacak tarihi mirasımız bakımından bunları analize yapmamız gerekiyor. Şunu söyleyeyim son olarak. Bizde sanıldığının tersi hiçbir zaman entelektüel faaliyet bitmemiştir. Hiçbir zaman bitmemiştir. Cumhuriyet döneminde de bitmemiştir. Ama Batı'da yepyeni bir şey olmuştur. Bunu da anlamamız lazım. Batı'da yepyeni bir şey gelişiyor. Biz benim genç meslektaşım İbrahim Halil ifadesiyle bize çarpan kamyonun plakasını bile almayı beceremedik ya. Batı medeniyeti uzmanımız kaç tane bizim? Yani Batı medeniyeti uzmanları ince kaynaklar demiyorum, demiyorum. Latince bile. Yahu kardeşim Nifton'un hocası Isaac Barrow 1650'de İstanbul'da. Hapiste yatıyor. Bizimkilerin kafasını kızdırıyor. Bu adam Latince Türk inanç sistemi diye kitap yazdı. İlahiyatçılar haberi var mı? Bürokratik sözlük hazırlıyor. Osmanlı bürokrasi sözlüğü, inanç sözlüğü hazırlıyor. Var mı haberi kimsenin? Ben görmedim. Ve 1650'de döndükten sonra Nifton'a ne okutuyor? İbn-i Kitabı Kitabü'l-Menazır'ını. Çünkü modern bilimin kurucu metni Kitabü'l-Menazırdır. Menazırdır. Doğaya Matematiğin uygulanmasının ilk örneğidir çünkü sistematik tarihte. Biliyor muyuz? Hayır. Goliüs'ü biliyor muyuz mesela? 1620'lerde İstanbul'da matematik, astronomi, optik kitabı toplayan, Takiyettin'in kitapları peşinde koşan adam. Yahya'ya gittiği zaman Descartes, Ömer Hayyam'ın 3. Rize Neklam'ın Arapçasından okutan adam. Arkadaşlar 18. yüzyılda İngiltere'de alim olabilmek için çok iyi bir siyer uzmanı olmanız lazım. Haberimiz var mı? Alman Tarih Okulu ortaya çıkıncaya kadar tüm batıda yazılmış latince tarih kitaplarının büyük bir kısmı İslam medeniyetidir. Çünkü kendilerini İslam medeniyetinin devamı olarak görürler. 1650'de yayınlanmış Vesail Hüsün kitabında ortada bir gök küresi, internete girip bakabilirsin Vesail Hüs, 1650. Burada Galile, Galile Sarık Cübbeli, yani El Galile yani ya da İbni Galile'ye Elinde dürbün, altında sensus Yani duyu. Çünkü teleskop duyu verip gücümüzü arttırdı. Bana göre, sağ size göre sol tarafta da İbn İsem sarıklı cübbeli. Elinde matematik kitabı, altında rasyon, akıl. Akıl İslam'dır batı için. Kant'a kadar. Kant dediğim gibi 1802'de ya. 1804'de. Bunları biliyor muyuz? Yok. Bak, onun için bu ee, Başkalarının yazdığı hikayede yaşadığımız için bize o kadar yer veriyorlar. Diyorlar ki senin rolün bu. Biz de diyoruz eyvallah abi bana bir rol verdin ya sağ ol. Bunu oynuyoruz. Ama biz kendi hikayemizi yazdığımız zaman bu roller değişecektir. Belki başarı geçeceğiz. Evet. Sorular açılmaya başladı hocam. Buyurun. Hocam siz tamam dediğinizde bitirebiliriz. Sıkıntı yok. Evet, çok teşekkür ederim. Doktor Zihir Tümaylı. Buyurun ee, öncelikle istifade ettiğimi bildireyim. Lütfen rahat olun, ayakta durmayın. Peki, evet, teşekkür ederim. Hakikaten heyecanlandım. Yani söylediğinizi dinledikçe daha da heyecanlandım. Bu 99'daki taklit çalıştığım dönemi hatırlattı Bu Osmanlı medreselerinde üretilmiş bir şey yoktur. Harşiyicilik, değerlemecilikten başka bir şey üretilmemiştir anlayışı var maalesef. Ben iyi hayatta okuduğum zaman doksan iki, sonra bizim kendi hocalarımız dahi Peki. bunu söylersin. Söyle bir, bir soru sordunuz mu? Efendim bir haşiyi gelin bana anlatın. Hayır diyeceğim şimdi, şey, diyeceğim ben. Yani benim bir önemi derdime devam oldunuz, mu? benim hislerimi dile getirdiniz Allah sizden razı olsun. Benim vazifem bu. Sizlerin, siz sizler de düşünüyorsunuz çok ben ifade edin. <gülüyor> Hakikaten yani çok heyecanla söylüyorum çünkü o dönem hatırladığım 99'da hanımın altınlarını satarak İstanbul'da Süleymaniye İkifadesi'ne gittiğimde 3 tane eseri zor veriyordu. Ama bugün istediğin gibi alabilirsin. Şimdi, yok diyeceğim şu Japonlara dediniz ya. Evet. Japon adam ise, Japon adam ise elinde o zaman fotoğraf makinesi, dijital fotoğraf makinesiyle saatte 3 tanesini devire devire alıp götürüyordu. Ben şimdi onları nasıl götürdüğünü çok iyi hissedebiliyorum, anlayabiliyorum. Evet. Asıl vurgulamak istediğim şu, zoruma giden de şu, hala ilahiyat fakültelerinde tahkik dediğiniz zaman tahkik aşağılık bir çalışma olarak algılanır. Bir ilmi bir yapı olarak algılanmaz. Bunun bu şekilde algılanlar fakat perdenin arkasını ben iyi biliyorum. Sebep şu, bir, bizim ilahiyatçılar açısından söylüyorum, başka birbirine diyecek sözümüz yok. Bir, bir kere kendi er yazımızı bilmiyoruz. Hat bilen yok. Bu bir. İki, had bilse de Osmanlıcayı iyi okuyacak tecrübe yok. Osmanlıcada iyi bir dil yok üç, Osmanlı Türkçesi. Üç, üç, oraya girecek, efendime söyleyeyim, böyle zorlu çalışmayı, zorlu çalışmayı, Meşakkatli göze alacak adam yok. Dört, Arapça bilen maalesef, maalesef elemanımız az. Bir başka şey eleştiri anlamında. Diyorsunuz ya Osmanlı ya işte daha Japonlar gelmişler, şunlar gelmiş, bunlar gelmişti. Biz belli bir zamana kadar bu dışarı ile küs bir haldeyiz. 2008-2009'da önüne gittiğim zaman orada 13 ay kaldım. Maalesef 45 kişinin içerisinde tane erkek vardı. Mesela ama bizim Türkiye'den toplam öğrenci sayısı 45 kişi ya Yunanistan ya şurası Yunanistan. 45 kişiden fazlaydı. Dışarıyla diyalogumuz da maalesef az olacak çok teşekkür ederim ben Yani hocamın, hocamın mevzu, derdi çok hislerimize tercüman oldunuz ne olur akademik dünyadan şunu Allah hızı seçin bizim adımıza dile getirin bu tahkik önemli bir mevzu tahkik ki hakik görmesin insanlar evet. aslında heplik direktör Osmanlıcayı bilecek, yazıyı bilecek Arapçayı bilecek çok teşekkür evet. ederim Eyvallah. hocamızın derdi çok bunun tek yolu var yayat fakültesini kapatmak sorunu çözmek. Sonra tekrar kurmak. Hani konfüççüsü diyorlar ki toplumun kaderi elinize verilirse ikne yapardınız? Kelimeleri değiştirirdim diyor. Mesela eğer anne sadece çocuğu doğuran demekse ben onun anne yapardım, ona çocuğu doğuran, terbiye eden, büyüten, kimliğini, kişiliği veren diye tanımlar. Ona göre uygulama yapardım. Şimdi biz bu akademi nedir, üniversite nedir, akademisyen ne demektir? Bunları yeniden tanımlamamız lazım. Yani 257 657 tabi ilim yapılıyor Türkiye'de. Memur zihniyetiyle ilim yapılıyor, değil mi? Bunlar bunlar büyük meseleler, büyük tartışmalar. Yanlış bir şey kastettim. Osmanlıca diye bir dil yok. Bakın ama hiçbir Osmanlı alimi kendi kullandığı dile Osmanlıca demedi. Lisani Türki, Zebani Türki 1860'tan sonra uydurulmuş bir şey bu. Öyle bir şey. yok. Klasik Türkçe diyelim ya da Osmanlı dönemi Türkçesi diyelim. Bu çok Kavramlar çok önemli arkadaşlar. Bir kavram için gerekirse bir ev yakmayı göze almanız lazım. Dedi ki ad verme. O, o ama 1860 sonrası. O 1860 sonrası. Çünkü tazman fermanı ile Osmanlı milleti yaratılmaya çalıştı. Osmanlılık bir bürokratik hadisedir aslında. Benim Tabii. Yani Osmanlı nedir? Devlete mensup olan bürokrat demektir. Esas devamı 1860'tan sonra yaratılmaya çalışılan bir şey, yıkım Osmanlıcılık, İslamlıcılık, oraya girmeyeyim. Neticede kaygılarınıza dertlerinde katılıyorum. E, bunlar yavaş yavaş olacak. Bak konuşuyoruz, ediyoruz. Birbirimizi kırmadan, tartışarak bunları bir şekilde halledeceğiz. Bakın batıda herhangi bir düşünce çalışmak istediği zaman tüm malzeme elimizde. Mektupları bile elimizde. Adamla oturmuşlar, çalışmışlar. Yani birinci sınıf filozofları değil, ikinci sınıf, üçüncü sınıf filozofları, bilim adamlarının bile metinlerini neşretmişler. Dolayısıyla siz önünüze koyuyorsunuz masanıza bunları analiz edebiliyorsunuz. Şimdi ben hep örnek görüyorum. Bana dediler ki Fatih dönemi Osmanlı ilim hayatı üzerine bir kitap yazabilir misin? Gençlik o zaman milattan önce. Ondan sonra bunlar cahil cesur olur. Genç adamız. Yazarız dedim. Yazamadım. Niye? Çünkü döküm yok. Ben keşfetmeye başladım. Aa Fatih e sunmuş şu kitap var. Fatih e sunmuş Yeni yıl buluyorum biliyor musun? Matematik kitabı yok, optik kitabı yok bilmem ne? E ben daha dökümlü olmamış bir dönem hakkında nasıl genel hükümler verebileyim bıraktım. Ve hakikaten bu böyle. Bu sadece Osmanlı dönemi içinde değil. Selçuklu. Ya Biz Selçuklu'yu da bilmiyoruz ki. Dikkat edin ilahiyatlarda ilk 400 yıl çalışılır. Hatta bazıları cahiliye döneminde kalmış. Çıkamadı ya. Şimdi Bir şey konuşuyorsun işte şöyle. Kardeşim bunu Müslüman alimler çözdü zaten ondan sonra. Niye? Çünkü ilk 400 yıl Arap. Bakın Türkiye'de gizli bir Arap minnetçiliği var. Gizli bir Vehhabilik var. Bunu aşmamız lazım. Ya bunu biz aşacağız ya. Bunu gelip Arap dünyasındaki düşünceler aşmayacak ki. Yani Selçuklu Osmanlı bizim yani. Ve bunu dediğim gibi bir yeri tahkir, bir yeri tezif etmek için değil. Tarihsel vaka bu. Yani siz ilk 400 yılda tartışılmış bir fıkı meseleyi, bir mantık, bir kelam meselesinin daha sonra çözüldüğünü niye dikkate almıyorsunuz? Benim çalıştığım alan matematik nesnelerin ontolojisi, İslam düşüncesinde. İlk dönemde yok. E bu daha sonraki İslam alimleri çünkü Büyük rastlataneler kuruyorlar, matematik nesneler nedir, kognisyonda, bilişsel psikolojide bunlar nerede inşa edilir, matematiksel yargılar nelerdir, bu yargılan uzayı nedir, matematikte doğal ilişkisi nasıldır, matematiksel modellemeleri nasıl yaparız, Model içerisindeki bir tespit, gerçeklikte gerçekten var mıdır, yok mudur gibi bir sürü soru tartışıyorlar. Bunların niye gündemimizde yok? Dikkat edin, İslam felseçliği çalışmaları ne biber gidiyor. Hiç bilim felsefesi, evet matematik felsefesi konusunda çalışma gördünüz mü siz? Yok. Niye? E çünkü ilk 400 yıldan takılırsan, çünkü medeniyet yeni teşekkül ediyor ya. Bütün bunlar merak şeyden nereden sonra ortaya çıkıyor çünkü. Onun için o bütüncül perspektifle bakıp, vakayı bir bütün olarak, gerçekliği, o tarihsel gerçekliği bütün olarak incelememiz lazım. Anladın mı? Yani çok problemimiz var, zihniyet problemimiz var, psikolojik problemimiz var, ayarımız kaymış yani, ayar problemimiz var. Yoksa zeka var, altyapı var, birikim var, dünya çapında uzmanlarımız da var. Yani öyle Türkiye hafif bir ülke değil o açıdan merak etme. Ama bunu entegre edip holistik bütüncül bir perspektife dönüştürüp bir anlatıya bir hikaye dönüştürmemiz lazım. Kastettiğim o. Evet. Efendim ben burada son vereyim. Çünkü Vektör Bey saatine de bakıyor. Anladığım kadarıyla program devam edecek. Öncelikle tekrar bu şöleni tertip eden Baybüt Üniversitesi'ne katılan siz değerli bürokratik İdarenin temsilcilerine, hocalarımıza, sanatçılarımıza, öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Söz ilisan ettiysek affola, hayırlı günler diliyorum. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sayın rektörümüz, değerli yöneticileri, sayın hocalarımız kapamış fotoğraf için sizlere kürsüye şey alarak